Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dedi ki Ey Şuayb! Ya mutlaka seni ve beraberindeki iman edenleri memleketimizden çıkaracağız veya kesinlikle dinimize dönersiniz. Şuayb dedi ki, biz bu teklifinizi çirkin bulan kimseler olsak da mı? <gülüyor> وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء إلا أن يشاء الله ربنا وسّع ربنا كل شيء علما على الله توكلا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأن Allah bizi ondan kurtardıktan sonra Eğer tekrar sizin dininize dönersek Şüphesiz ki yalan söyleyerek Allah'a iftira etmiş oluruz Rabbimiz olan Allah'ın dilemesi müstesna Ona dönmemiz bizim için olacak şey değildir Rabbimiz her şeyi ilmen kuşatmıştır Bizim halimizi de bilir Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz, bizimle kavmimizin arasını hak ile aç, hüküm ver. Çünkü sen en müşkil şeyleri dahi açanların, hüküm verenlerin en hayırlısısın. <gülüyor> Kavminden inkar eden, ileri gelenler dedi ki, Yemin olsun ki eğer şu ayba tabi olursanız, o takdirde doğrusu siz elbette hüsrana uğramış kimseler olursunuz. <gülüyor> Bunun üzerine onları o sarsıntı yakaladı da yurtlarından diz üstü çöküp kalan kimseler oldular. الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين şu aybı yalanlayanlar sanki orada hiç oturmamışlardı evet şu yalanlayanların kendileri hüsrana uğrayanlar oldular. Rabbi Rabbi ve asa ala Şu ayıp artık onlardan yüz çevirdi ve dedi ki, ey kavmim! Yemin olsun ki size Rabbimin vahi ile gönderdiklerini tebliğ ettim. Ve size nasihat ettim. Artık sizin gibi kafirler güruhuna nasıl üzülürüm. Ve min illâ illâ Haluki biz hangi şehre bir peygamber gönderdiysek, mutlaka oranın halkını umulur ki yalvarırlar ve imana gelirler diye önce sıkıntılar, ve hastalıklarla yakaladık. Sonra kötülüğün o darlığının yerine İyilik, bolluk getirdik. Nihayet mal ve evlat cihetiyle çoğaldılar ve doğrusu atalarımıza da zaman zaman böyle darlıklar ve bolluklar dokunmuştu. Bunun tehdit edildiğimiz azapla bir alakası yok dediler de, onları artık kendileri hiç farkında değillerken ansızın أن أهل القراء Hem gerçekten o şehirlerin halkı iman edip peygamberlerine karşı gelmekten sakınsalardı Elbette üzerlerine gökten ve yerden nice bereketler açardık. Fakat onlar peygamberlerini yalanladılar. Bunun üzerine biz de onları kazanmakta oldukları günahlar yüzünden azabımız ile yakalayıverdik. Yoksa o şehirlerin halkı kendileri geceleyin uyuyan kimseler iken ...azabımızın kendilerine gelmesinden emin mi oldular? Veya o şehirlerin halkı, kuşluk vakti, gündüz eğlenirlerken... ...azabımızın kendilerine gelmesinden emin mi oldular? فَلَا <gülüyor> يَعْمَنُ Yoksa Allah'ın tuzağından mı emin oldular? Fakat hüsrana uğrayanlar güruhundan başkası Allah'ın tuzağından emin olmaz. فَوَلَمْ <gülüyor> يَهْدِرِ Eski sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanları hala şu hakikat yola getirmedim ki eğer dileseydik kendilerini de günahları yüzünden musibetlere uğratırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de. Artık onlar nasihati işitmezler. Senin Ve İşte o şehirler ki sana onların haberlerinden bir kısmını anlatıyoruz. Celalim hakkı için peygamberleri kendilerine apaçık mucizeler getirdiler. Fakat mucizeler gelmeden önce yalanladıkları şeylere artık iman etmediler. İşte Allah kafirlerin kalplerini küfürlerindeki inatları sebebiyle böyle mühürler. Hem onların çoğunda ahde vefa diye bir şey bulmadık. Fakat onların çoğunu gerçekten fasık kimseler bulduk sonra Sonra onların ardından Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve kavminin ileri gelenlerine gönderdikte, onlara o mucizelere olan inkarlarıyla nefislerine zulmettiler. Fakat bak fesat çıkaranların akıbeti nasıl oldu? Musa, Musa dedi ki: Ey Firavun şüphesiz ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. <gülüyor> Allah'a hakkında haktan başka bir şey söylememem üzerime borçtur. Şüphesiz ki size Rabbinizden apaçık bir delil getirdim. Artık İsrail oğullarını, benimle beraber gönder. <gülüyor> Firavun dedi ki, eğer bir delil getirdiysen ve doğru söyleyenlerden isen, haydi onu getir bakalım. <gülüyor> Bunun üzerine Musa, asasını yere bıraktı da, birden o apacık bir ejderha oluverdi. Elini koynundan çıkardı. Birden o da bakanlara bembeyaz nur saçan bir el oluverdi. Firavun'un kavminden İleri gelenler dedi ki, hakikaten bu gayet bilgin bir sihirbazdır. يُرِيدُ Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, öyleyse ne buyuruyorsunuz dedi. قَالُوا <gülüyor> <gülüyor> Onlar da onu ve kardeşini Harun'u Beklet ve şehirlere toplayıcılar gönder Bütün bilgin sihirbazları sana getirsinler dediler Ve jâs saharatu Fir'aun'a qalû İnne lana le ecrâ İnne lana le ecrân İnkûnna nahnul gâlibî Nihayet bütün usta ve mahir sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer galip gelenler biz olursak elbette bize bir mükafat var değil mi? dediler. قال <gülüyor> Firavun evet hem de siz elbette benim yakınlarımdan olacaksınız dedi. قالوا يا Musa inna وَإِمَّا أَنَّكُونَ ey Musa, hünerini ortaya atacak mısın, yoksa önce atanlar, biz mi olalım dediler. قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا اَعْيُنَ النَّاسِ سَحَرُوا اَعْيُنَ ve وَاسْتَرْهَبُوهُمْ ve بِالنَّاسِ Musa siz atın!" dedi. Artık ne zaman ki onlar hünerlerini ortaya attılar, insanların gözlerini büyülediler, onlara korku saldılar ve büyük bir sihir meydana getirdiler.